sen konferans mıydın? Orada atlattı. Sizin işte bu debitleriniz var ya hani böyle atmosfesler buna benzer. Bir adam 500 bin sene önce öyle, sanılmaktadır diyor. İşte ortada kalıyor. Karşına çıkıp diyor yok ben bu 500 bin değil de 488 bin sene. Alakalı. Bu bir teoridir. Teoriler ilim değildir. Atmasyondur. Bunun arkası atmosfesiyon. Türkçesi efendim Varsayın <gülüyor> mı? Arapçası Nazariye. Her neyse. Yani Nazariyeler değilim evet. değildir ki. Ama Üstad burada Nazariye'den bahsetmiyor. Hakikatten bahsediyor. Bu dediğimiz şey olur mu diyor. Olmaz. O olmazsa diyor. Bu da olmaz. Ve i̇şte bu. O kadar. Çünkü Üçüncüsünü sormaya lüzum şey yok. İkincisini zaten şey yaptıktan sonra papazlar eşe dövende Muhammed Aram'da <gülüyor> getiriyor, imana geliyorlar. Şimdi biz bunları tabi böyle şey yapıyoruz. Duyanlar, Duyanlar toplanıyor tabi. Hürmet de var tabi. Ya hürmet de var tabi arada alkışlıyorlar falan arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öbürleriyle ulanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bu nedir bu? Nerede çıktı bu falan filan? <gülüyor> tabi i̇şte acayip sorular soruyorlar falan bir tanesi geldi falan ben böyle imtihan ben bahsettik işte allattık bizi imtihan ediyor falan filan gitmişler onu çağırmış o çok geldi yani ileri bir ateistmiş yani demişler onun hakkından sen gelirsin falan Mesela geldi merhabadık merhabadık oturabilir miyim dedi yer yok herkes böyle şey masa var oturabilirsin dedim masaya oturdu böyle buyur dedi. hoş geldiniz isminiz ne soner dedi memnun oldum sonercim dedim dedi bir şey sorabilir miyim dedi buyurun dedim ben dedi imtihan olmak istemiyorum dedi. Allah dedi bizi imtihan ediyormuş dedi. Bana sordu mu dedi imtihan olacağım mı olmayacağım mı falan. Dedim imtihan iyi bir şeydir sonra dedim. Sen de nerede okuyorsun işte. Dedim ben şu fakültenin dedi şu sınıfındayım. Dedim şu fakültenin şu sınıfına gelinceye kadar elbette dedim sen bir sürü imtihanlar geçirdin değil dedim. Geçirdin. Eğer o imtihanları vermeseydin burada olabilir miydin dedim. Olamazsın. Yarın bir gün dedim, bir yere müdür olacaksın, başkan olacaksın, bakan olacaksın. Ama maydanoz satan bir adam dedim hiçbir zaman için müdür olamaz. O maydanoz satıyor, gevrek satıyor. Buna razı olmuş gevrek satmaya. İmtihana girmemiş dedim. okullardaki imtihanlara girmediği için. O öyle kalmış. Sen bak imtihana girmişsin yükseliyorsun dedim. Cenab-ı da bizi diğer hayvanlardan ayırması için bizi imtihana tabi tutmuş dedim. Bakın dedim eşekleri imtihan etmediği için bundan bin sene evvelki eşek nasılsa şimdi yine aynıdır hani çok kibar bir eşek, çok aa, çok, çok, çok efendi bir eşek, çok namussuz bir eşek diye yok. Ama insanlarda çok iyi bir insan, çok dürüst, çok faziletli, çok alçak çok şerefsiz. Bu şereflilerle şerefsizlerin meydana çıkması için cenab <gülüyor> bak bir imtihan yurdu açmış dedim onu imtahan ediyor dedim onun için dedim sen bu imtihanı dedim, şey yapman lazım dedim yani imtihan taraftarı olman lazım çünkü şerefiniz yükseliyor falan tabii kızlar da var orada dedi bence lüzumu yoktu dedi halamda sanki böyle iç çay içer misin ya, ya iç beni <gülüyor> <gülüyor> o kadar basit böyle yani bence lüzumu yoktu buna dedim sence lüzumu olmayabilir ama dedim esasında lüzumu var dedim peki dedim sana bir soru sorayım ben o zaman dedim sana göre dedim affedersin dedim, bir insan mı daha değerlidir bir eşek mi daha değerlidir eşek diyorum bastıra bastıra durdu biraz eşek tadı olabilir dedi. <gülüyor> Emin ol böyle ya. İnat. Ya. Gerçek <gülüyor> gürüyorlar <gülüyor> falan. Bir kız vardı orada. Sen ne diyorsun kızım dedim. Eşek dedi daha değerli sayılabilirdi kızlar. <gülüyor> ben dedim sen dedim akıllı bir kız arasın. Ama din arkadaşına galiba koltuk çıkıyorsun kızlar. Ama eşek dedi daha çok yük, yük çeker falan. Dedim <gülüyor> <gülüyor> yük çekmekle değerli olmaz ki dedim. Sen dedim hiçbir eşek gördün mü? Dedin, doktor olmuş. Başka eşekleri ameliyat ediyor. Onları efendim böyle hastaneye yatırıyor. Onlara şikayet takıyor. Onları efendim Gördün mü öyle bir eşek? Yok. Hiçbir eşek gördün mü? Fizikçi olmuş. Fizik kitabı yapmış. O eşeğin yazdığı fizik kitabından diğer eşekler okuyorlar. Her sınıf geçiyorlar. Böyle bir eşek gördün mü? Yok. Sen bir eşek gördün mü? Bir hukuk fakültesini bitirmiş. Eşeklerin hukukunu savundu. Efendim elli küreden fazla yüklenmekten, şu kadar cezadan, şu kadar bir eşek var mı? Yok. Ama bak insanlar var. Hukuk fakültesi çıkmış. O da hukukçu oluyor. Diğer insanların hakkını, hukukunu koruyor falan. Tabii bir altış oradan koptu tabii. Altış koptu mu biz hemen puanlar yazıyoruz. <gülüyor> benim insanlığı tercih etseniz daha iyi tavsiye ederim dedim. <gülüyor> Öyle kaldı o iş. Böyle gidiyorduk her hafta. Şimdi ilkten ilkten gittiğimiz zaman kahveciler şimdi biz tabii kahvelerde de konuşuyorduk böyle. Kahvelerde sohbet ediyorduk. Yani bu iş nasıl başladı? Bir kardeşimiz dedi abi ya bizim üniversitenin orada da bir çok dedi kafeteryalar var dedi böyle kahvehaneler. Bir sürü dersini bunu ka kalanlar geçemeyenler efendim bütün gün orada geliyorlar diye, sen oraya da gel orada da dedi daha güzel bunu dedi. diğer kahvedekilerden çünkü bunlar ilimde var ya evet. daha güzel dedi falan eğitim geliriz neyse gittik bir gün kahveye selamlarım aleyküm aleyküm selam kahveciydim kardeş biz dedim burada bir sohbet yapmak istiyoruz müsaade ederseniz tabii siz buranın idarecisi sahipsiniz bu cadı oluyor bu dedi ki ne hususunda <gülüyor> dini konuda dedim ya abi böyle bir şey dinleme şimdi değil kardeşim. Dinse de dinlenirler. Kan <gülüyor> adam yorulduğu zaman ne diyor? Bir dinleneyimci. <gülüyor> Din. İnsanı ne yapıyor? Dinlendiriyor. <gülüyor> Allah Allah ne güzel değil mi Türkçemiz? Bir dinleneyim şöyle diyor. <gülüyor> Al, demek dinsiz adam ne kadar berfak. Dedim <gülüyor> dinlenirler ya dedim. Zaten dedim hastaneler hastalar işindir dedim. Ya abi dedi bunlar dedi şöyledir böyledir dedi. Burada da Olmasın bir şey. Ben sana dedi. Şurada cami ver abi dedi. <gülüyor> İstersen oraya git falan filan. Dedim kardeşim bu adamların işi var dedim şimdi ama onlar da kulak kabartıyorlar. Dün bu adamların işi bak, ya çalışıyorlar dün hepsi, çakacıuka. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyor. Çalışıyorlar dedim. Bunlar dedim oraya gelmezler. dedim. Biz gelmiştik ayaklarına. Gel dedi bir şura bakmadı diyor. Eğelim sen mi Neyse çıktık orada. Başka yerine gittik. Başka bir kahvehaneye gittik. Oradan da böyle müsaade istedik. Adam dedi, abi dedi, Vallahi bunlar dedi, hep komünistlik konuşuyorlar. Dedi. <gülüyor> bunlar dedi, dar etmem dedi, dinlesinler dedi falan ama dedi, bir ortağıma sorayım dedi şimdi. Ortağını çağırdı, gel Mehmet dedi, bu abi dedi, din dersi vermek istiyor. <gülüyor> Gerçekten mi söyleme darzı da? <gülüyor> yani misal, olur mu bu abi dedi o şimdi? Sen dedi, İmam Hatip terkim dedi? Evet. <gülüyor> diyorsun burada olur mu hiç dedi sende işi camide yapacak. falan. Evet evet. Yok ya adam camide ne yaptılar? <gülüyor> Neyse o da bırakmadı. şey yapmadı. Sonradan üçüncü şuraya gittik. Pardon bir beyefendi merhaba yaşlılara merhaba. Bizim beyefendi burada gençlere izledim bazı sohbetler yapmak istiyoruz. Bunların duymadığı bazı dini konulardan anlatmak istiyoruz bu gençlere. İstifade etsin bunların bizim kardeşlerimiz. Ha. <gülüyor> Çok iyi olur ama dedi. Sen etmiyorum dedi. Dinlemezler zan. Sen etmiyorsun dedi. Çok iyi olur diye falan. Adam tabii öyle deyince baktım yani yumuşak. Yanımdaki o Faruk kardeş şimdi müdürdür Ankara'da. Faruk dedim beyefendi müsaade etti. Sağ olun dedim. Müsaade etmedi adam. <Gülüyor> yani tabi. <işte> <gülüyor> Reket mi ya. Dedim beyefendi müsaade etti. Sağ olun dedim falan. girdim içeriye. Merhaba gençler. Merhaba. İyi dün mer. vakit buluyorsunuz böyle kağıt oynamaya. Biz dedim vakit bulamazdı. Derslerden falan geçtiniz herhalde. Şeyleri falan, vizeleri falan gördünüz herhalde dedim. Vakit buluyorsunuz oyun oynamaya. Ben hemen birden girdim devreye. Çocuklar falan dedim bak arkadaşlar. Siz bu işin piri olmuşsunuz dedim. Oynaya oynaya dedim. <gülüyor> bu iş. <gülüyor> Şu taraf bile kısık abartmış. Fakat dedim bilmediğiniz bazı şeyler var dedim. Onlardan bahsedeceğiz size. Dinlerseniz istifade edersiniz. Bileksiniz. Üç tane şey. Necisin nereden geliyor, nereye gidiyorsun? Çok mühim bu dedim. Alsak mikrofonu elimize, bir şey yapsak dedim. Halk yoklaması, kemer altına çıksak. Beyefendi bir dakika gelir misin? Necisin nereden geliyor, nereye gidiyorsun? Adam diye konfeksiyoncuyum, basmaneden geliyor, kornalaya <gülüyoruz> gidiyor. <gülüyoruz> ya, bu soruları dedim, cevabını kolay kolay veremezler. Onun için size dedim falan. Bunların yarısı kağıtları kaptırdı. Buyur bey amca dedi falan. Bir kısmı da oynuyor. Hı. Oynuyorlar ama kulakları bende. <gülüyor> Neyse biz başladık artık. Necisi neredeyse <gülüyor> nereye gidiyorsa artık Allah ne ver bize. Şimdi yüzde ellisi bırakmışız sonra yüzde yetmiş beşe düştü. Diğerler de kağıtları kaptırdılar. Dedi, bu değişik bir şey. Başladı orada böyle sohbete falan. Bir tanesi kalktı. Sen dedi Turan Dursun'un kitabını okudun mu dedi yani. Ben dedim Kur'an kursunun ne olduğunu duydum dedim. O, o dedi sen dedi bu anlattıklarım dedi. O adam dedi başka türlü anlatıyor dedi. Hem de müftü dedi. O dedim müftü değil o bir haindir dedim. Ben dedim onun kitabını okuyacak kadar zamanım benim şey değil. Basit değil dedim. Yalnız onun ne o, ne olduğunu dedim biliyorum dedim. O da dedi alim falan olur dedim. Bazen dedi, insan ilmiyle sapıtır. Ne gibi Mesela dedi, kendi kendi oyunuyla dedim. Yenilen güreşçi oluyor. Adam köprü yapayım derken sırtı yere geliyor, bakıyorsun tuş oluyor. Adam dedim kale ağzında rovaşote yapayım derken bir şotarova yapıyor dedim, kendi kalesine gol atıyor dedim. Deyince bu şotarova deyince ondan da bir anladığı şey, o falan filan dediler abi şotarova değil o dedim. Kendi kalesine gol attı mı ona şotarova demiyor dedim. Adamlar şüpheye düştüler. Yanmış mı biliyorlar? Yani başa göre tıraş Orada bir güzel oldu. Adam da bir memur oldu. Kahve sahibi. Nece çaylar gelsin, gitsin falan. Tabi bu yayıldı. Bu sefer bizi çağırıyorlar. Şimdi oradan gidiyor iki kişi. İki kişi gidiyor bakıyor 15 kişi geliyor videoları bir taraftan çıkıyor gel lan acayip birisi gelmiş <gülüyor> bu sefer bizi ilkten kabul etmeyenler ya Merhaba o zaman gel bu hafta bu. <gülüyor> şey olduk yani orada böyle bir zaman gitti o zaman şeydi yani bu 63'te yani kalkmamıştı yani dün propagandası meselesi de vardı ama biz de hapse girmeyi göze alarak gidiyorduk tabii. Ve şikayet edenler de oldu ama bir şey muhtarama. Polisler yazdılar, dinlediler. hoşlarına gitmiş ondan. Gelmişler daha doğrusu. Gitmişler. Böyle bir devre de geçirdik. İşte oradaydım, anlattım öyle. Arkadaşlar dedim hani dünya işte dönerken dönerken işte dünyayı, hızlar güneş hepsi beraber bir hamur halindeymiş. Öyle anlatılıyor değil mi? Evet. Kur'an da öyle diyor dedim zaten. Kur'an da öyle diyor Cenab-ı Kur'an da öyle diyor. Efendim. Ama biz ayırdık diyor. Enn semavi ve alrı kana da ratkan kafetaknauma. Onlar diyor bir kişi, hamur halindeydi. Onu ayırdım diyor Cenab-ı Hakan. Yani ayırdım güneşi oraya yaydı oraya dünyayı buraya. Yıldızları oralara yaydım diyor, yaydık diyor Cenab-ı Hakan. Kendi kendine öyle kopma. Dönerken dönerken dönerken dönerken, dönerken bir parça kurlamış ay olmuş orada kalmış ışık veriyor. Dönerken dönerken bir güneş olmuş. Dönerken oradan bir şu piter bir neptün bir merkür bir meri. Dönerken bir dünya olmuş, ah oh be içinde sütü de var efendim, eti de var, mağul da var. Ne biçim fırlama bu? Ya. Olur mu böyle bir şey Allah aşkına diyorum gençler? Siz buna evet diyebilir misiniz buna? Hadi adam bakıyor, hayır bunlar fırlamamış, fırlatılmış. Amerika'da füse fırladı demiyorlar. Ne diyorlar? Amerika füse fırlattı. Ha, bir fırlatan olacak ki o füse fırlasın. E bir füze kendi kendine fırlamazsa bu koskoca dünya nasıl fırlar öyle kendi kendine falan. Bütün bunlar Allah'ın iş bir ilmidir, hikmetidir, rahmetidir diye böyle <gülüyor> anlatıyorduk. Tabii bu Risale-i Nur böyle yani. Risale-i Nur'un tarzı bu. Bunu Almanya'da bir adamı getirmişlerdi dershaneye bu adam fizikocasıymış. Ona da böyle anlattık böyle bunları. adam şaşırdı böyle hiç böyle bir şey ben bugüne kadar düşünmedim dedi yani su girdiği zaman <gülüyor> molekül falan diyor işte atom molekül diyor bir şeyler karıştırıyor şimdi bir tepsi böyle meyve getirttik içinde kivisinden muzuna kadar böyle şimdi ben soyuyorum muzdan bir biraz veriyorum ona İyi, hoşuma gidiyor falan. ondan sonra yarım mandalin veriyorum falan. Murat diye bir kardeşimiz var Murat dedim sor bakalım bu zata bu meyveler nasıl oluşuyor kendisi fizikçiymiş Nasıl oluyor bunlar böyle? Renkleri, kokuları, tatları falan. İşte sordu dedi efendim işte dedi bunlar. Bir molekül dedi, atom dedi, şu dedi, bu dedi. Ariston, Ariston bir şeyler karıştırdı. <gülüyor> sonra dedim kendisi ne diyor? Ariston'un görüşüne göre böyle, bilmem kimin görüşüne göre böyle. Dedim onun görüşüne göre nasıl? İşte demiş bunlar böyle. Bunların hareketinden meydana geliyor falan. Ondan sonra tabii ben e, kitabı dağıtmıştım. Otuzun sözde. Serriler bahsine mi gösteririm ayetleri de görsün diye. Şimdi oradan okuyorum hem de anlatıyorum böyle bunların yani bir su bahçeye girdiği zaman su molekülünü dedim hele alalım. Bir su molekülü bahçeye girdi. Çeşitli meyveler var. Kimisi ekşi kimisi tatlı kimisi, acı kimisi, mavi kimisi kırmızı kimisi, sarı kimisi şey başka değil başka. Bu su nasıl bunları böyle oluşturabilir? Güneş ise bunları nasıl biliyor hangi renk olduğunu? Saçırmıyor. Ya bu sene kırmızı da seneye yeşil olabilir yine evet, kırmızı olarak geliyor falan. bu tarzı böyle adam dedi ki ben dedi böyle bir şey ne düşündüm, düşündüm. ne de duydum dedi tabi onlar devamlı ezbercilik ya ne demişse demiş <gülüyor> ]miş, ,miş, ,miş, miş miş miş ondan sonra <gülüyor> ben anlattım işte bunu zaman, falan. adam dedi ki siz dedi bunu bütün dünyaya anlatabilirsiniz dedi bütün bu dünyaya dedi bu sistemi, bu modeli anlatabilirsiniz ve bütün dünya bu modeli dinler dedi. Ve dedi ben buraya tekrar gelebilir miyim dedi. Dedim tabi gelebilirsin biz seni her zaman bekleriz. Çok memnun oldu. Sonra dedi Allah madem ki dedi, insanlara neden acı çektiriyor bazen dedi hastalıklar veriyor dedi falan. Dedim Cenab-ı Hak o hastalıklarla birçok hikmetleri var. Mesela hastalıklar olmasaydı doktorluk olmazdı. Şöyle bir Murat, hastaneler, operatörler, docentler, profesörler, ha? olur muydu? Eczaneler olur muydu? Olmazdı diyor. Ha, bak bir hastalık ne kadar ilim meydana getirmiş. Efendim hastalık olmasaydı insan sağlığın kıymetini bilir miydi? Efendim hararet olmasaydı suyun kıymetini anlayabilir miydi? Haramlık olmasaydı ışığın kıymeti bilinir miydi? Diye işte Cenab-ı bize bunların değerini, kıymetini bildirmek için sağlığı hem de kendini de hatırlatması için. Adam çek sene darsa araba döviz, çek sene darsa araba döviz. Hayatı boyunca bunu diyor. Biz başlıyor hastalık. Allah, Allah, Allah'ım, Allah'ım ya. hemen adam çabuk Allah demeye başlıyor. hemen oradan bir taksi. Taksici Allah hareket versin. Yüzü gülüyor adamın hastaneye atıyor onu. Hastane doktor onun parasını alıyor. Yezzacı alıyor. Hasta bakıcı alıyor. O alıyor. Bu alıyor. Herkes var bir faaliyet. Değil mi? Faaliyette ne var? Lezzet var. E şimdi kazalar olmasa bütün kaportacılar ne yapsın? Garipler <gülüyor> oturacaklar. Aç mı dursunlar? Her gün arabalar çarpışıyor. Kaportacılar da düzeltiyor, Değiştiriyor. Şey yapıyor. Böyle. mi? bir düzen kurumuş yani. O gidiyor. Memnun oldu tabii. Çok memnun oldu adam. Dedi bu dedi, bu model dedi. Çok güzel bir model dedi. Çok güzel bir model. Alman mıydı? Alman. Öğretmenmiş lisede. Fen ders hocası. Fizik ders hocası Bir tane geçen 1 iki sene önce böyle bir dişçiye gitmiştim de diş doktoruna. Bekliyorum gelecek. Esas dişi çekecek olan Pratisyen oranın sahibi, doktor da orada yani yetkili. Yani doktor olmazsa kabul etmiyorlar böyle yasak, yani illa bir doktor olacak. Hani doktorlarla biraz muhabbet öyle dini konuda. Ya dedi, siz dedi evrimi kabul etmiyor musunuz dedi. Yani bu dedi alem dedi, bir evrimdir, evrim neticesidir dedi. Yani evrim. Ya dedim, siz dedi evrime inanmaz mısınız, evrimi kabul etmez misiniz? Ben dedim evrimi kabul ederim. Anlılsın. E, eviren olacak ki. <gülüyor> evrimi evirsin çevirsin dedim. Öyle kabul ederim dedim. Neye kabul etmeyin. Bak diş diyoruz. Siz nesiniz? Dişçi. Dişçi. <gülüyor> Duvar, duvarcı. Sıva, sıvacı. Saat, saatçi. Allah Allah. Fiil, fail. Kitap, katip. Şiir, şair. Onlar kiter, iki kere iki gibi. Hani bu suyu kim ıslattı? Sordular mı böyle bir <gülüyor> şeyi? O kadar açık ki dedim ben evrime inanırım. Benim şeyim tansında baktığım anlatırım sana. Mesela dedim bir ekmek gittin fırından aldın. Bu ekmek dedim ekmekleşinceye kadar ne kadar evrimden evrim evrimi çirpti. Mesela adam aldı buğdayı tarlaya serpti. Ondan sonra. Efendim toprağı evirdi, onun üstüne çevirdi. Bir müddet orada durdu. Ondan sonra ekin büyüdü. Adam gitti ekini, <gülüyor> devirdi. Evet, evet. Ondan sonra aldı onu harmana götürdü. Evirdi, çevirdi, devirdi. Bakın, onu ne yaptı? Buğdayı ezdi. Sonra efendim evirdi, çevirdi. Buğdayı samanından ayırdı. Aldı onu buğdayı, değirmene götürdü devirmen onu evirdi çevirdi devirdi ondan sonra aldı onu fırıncıya götürdü fırıncı aldı evirdi çevirdi evirdi çevirdi ondan sonra onu ekmek haline getirdi fırına koydu altını üstüne evirdi çevirdi buraya bak bize gelinceye kadar ne kadar evrimler değiştirdi değil mi? böyle bak ya bakın bir ekmek bile oluncaya kadar ne kadar evrimlerden değişiyor ama bir eviren çeviren deviren var işte aynen onun gibi Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de insanlara diyor ki: "Estauzu etvara" diyor. Sizi ben diyor tavurdan tavura halk ediyorum. Tavurdan tavura, Döl halinden kan haline, kan halinden et haline Et halinden kemik kemikten sonra tekrar şu böyle anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Şebencik i̇şte böyle anlatıyorum diyor. Bu demek istiyorsanız dedim böyle bir evrim tabii var tabii canım dedi, tabii dedi. <gülüyor> fizik ötesi bir metafizik güç var dedi <gülüyor> tabii ilmi olunca Risale-i Nur tarzında olunca itiraz edemiyorlar ama da sen, ona, sen anlamazsın böyle kardeşim. siz bu yeni okumuşlar bu yeni yetmeler var ya siz bir şeyler okumuşsunuz ama siz bu şeyden maneviyattan haberiniz yok sizin bu manevidir bunlardan anlamazsınız siz dedin mi o da sen de anlamazsın da yobaz ver. Yürü üstad. Işte. Aklın nuru fünunu medeniyedir. Kalbin ziyası, ulumu diniyedir. İkisinin imtizacından hakikat tecelli eder. O zaman diyor talebenin himmeti pervaz eder. Yani uçar. Eğer iktirak edersek ayırırsak birbirinden. İlimle dini birbirinden ayırırsak birincisinde diyor taassup olur. Taassup olur. Öbürü de diyor hilekar ve inkarcı olur diyor. Meydanda işte adam. Ki taassup demek yani kör görünen. Aya çıkıyorlar, tövbe estağfurullah diyor aya. Allah'ın işine karışıyorlar. Aya çıkılır mı hiç kardeşim? Kur'an'da ayet var, vel kameran nuran diyor. Nurdur o diyor. Oraya çıkarlarsa zaten yanarlar diyor. Yahu hocam ki ya, çıkıyorlar ben. Yahu be evlat evlat ya, çıkmazlar yahu. Yahu çıktılar geldiler, yalan söylüyorlardır diyor. E bu taassup işte. Halbuki Kur'an-i Gehim diyor ki, musakhar eşyem sıral kamer. Güneşi ve ayı sizi hizmetkar kıldım diyor. Hizmetkar ya. Hizmetkar demek ne demek? Alın sütür şurasını. Hadi git taksi arabayı yıka. Git fırından ekmek al. Hizmetkar. Ha size hizmetkar kıldım onları diyor. Sen çık ayda ev yapabilirsin yap. Bağ kur. Bahçe yap. Hizmetkar yaptım diyor. Kur'an'la çatışmıyor yani bu ilim. Çatıştıran kişiler. ilmin kendisi çatışmıyor yani. Fizik Fizik yalan söylemiyor. Yalan söyleyen, yalan söyleyen, fizikçi, fizikçi yalan söylüyor. Tıp yalan söylemez. Ama doktorlar yalan söylüyor bazıları. Doktorlar gene daha imanlı. Bunun için Üstad ne diyor? Kastamonu'daki talebelere, bize diyor, kahlakımızdan bahset, öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Üstad da diyor, sizin okuduğunuz fenlerden her fen, mütemadiyen Allah'tan bahsedip, harika tanıttırıyorlar. Muaddimleri değil, onları dinleyiniz. Yani fennin diyor kendisini dinle. Fizik ne diyor, tıp ne diyor, matematik ne diyor, elektrik ne diyor, bioloji ne diyor, jeoloji ne diyor, astronom ne diyor. O ilmin kendisini dinle. Ya Baklavan güzel mi diyor şu adama? Aaa baklavan çok güzel diyor. Ben diyor efendim aynen antep ayarında yapıyorum falan. E bir tane tatabilir miyim? <gülüyor> Buyur. Ağzına götürüyorsun baklavayı. Allah. Ne at tebi yahu? araba yapmış adam. Baklava diyor aman sakın alma beni. E şimdi biz burada baklavacıyı mı dinleyeceğiz? <gülüyor> Baklavayı mı dinleyeceğiz? Kimi dinleyeceğiz? Baklavayı kardeşim. Baklavacı yalan söyleyebilir baklavasını satmak için. Ama baklava yalan söylemez. İşte böyle kardeşler. i̇saade bunların hesabını görmüş. Onun için 70 seneden beri, 80 seneden beri devam ettiği halde hala adamlar ''Bizin maksadınız başka.'' <gülüyor> ''Maksadınız başka.'' <gülüyor> Adama yemek diyorsun, maksadın başka. <gülüyor> Allah Allah. Adam yanıyor, içim yanıyor. Buyur kardeşim, bir soğuk su iç. İçiyor suyu. <gülüyor> ''Maksadın başka senin. <gülüyor> Allah Allah. Hani bir gün üstadları mahkemede savunmuş ''Öyle fedakarlar lazım ki şimdi.'' demiş Değil cümlevi hayatını, uhrevi hayatını dahi ehli imanın kurtulması için feda etmesi lazım demiş. Böyle mahkemelerde böyle. Tabi gazeteciler diyor nasıl bir şey ya adam cennet. Bazı biçareleri cennet, cehennemden kurtarmak için cenneti bırakıp cehenneme giderim diyor. Adamlar diyorlar ya her kez cennete gitmek için cenneti bırakıp cehenneme gidecek. Nasıl bir insan bu Allah Allah ve bu arada mahkeme ara veriyor. Zübeyir abi de varmış dışarıda falan toplanmış. başla. Zübeyir abi anlatıyor işte. Neden böyle diyor Hediye Usama? Ne demek bu falan? Onu anlatıyor böyle. Diğerleri de dinliyor, not alıyorlar. Bir tane hainin biri de sokulmuş. Bakmayın demiş bunların böyle dediğine. Onların demiş maksadı başka. <gülüyor> <gülüyor> Ona demiş arkadaş doğru söylüyor demiş. Arkadaşlar demiş lambayı göstermiş. Bu lamba nedir? Ne yapıyor şu anda? Yanıyor. Ne yapıyor yani yanmakla? Aydınlatıyor demiş. Maksadı başka demiş ona. <gülüyor> lamba. Maksadı başka demiş ona. <gülüyor> <gülüyor> Bakma aydınlattığına. Maksadı başka. Ne <gülüyor> kadar nasipsiz yanıyor. Ya ne olabilir? Bu cemaatin maksadı ne olabilir burada başta? Maksat belli. Maksat belli kardeşim. Bir menfaat için yapılan şey vardır. Bir de Allah rısası için yapılan şey vardır. Değil mi? Geçerken bakıyorum birisi orada duruyor. Sen de bu tarafa geliyorsun. sen öyle yapıyorum. Kardeşim gel kardeş diyorum. Nereye gidiyorsun? Bin. Allah razı olsun diyor. In i̇ndiği zaman. Allah razı olsun diyor. Öteki taksicide biniyorsun. O da yazıyor taksimetre. <gülüyor> değil mi? Ona da bir şey veriyorsun. Birisi para alıyor. Öteki de dua alıyor. İkisi de işe yarar. Birisi dünyada yarar. Ödekisi ahirette yarar. Birisi dünyada da yarar, ahirette de yarar dua. Çünkü o adamın duasını alıyorsun. Belki başına bir bela gelecek. O adamın duasının hürmetine Cenab-ı Allah Allah'sını koruyor. Çünkü kulun benimdi başka bir kuluma iyilik yaptı. İşte bu. Dershane açıyorsun. Ya nereden geliyor bunun suyu diyor adam. Ben bir esnafı götürdüm. Köztepe'ye derse bir gece de, böyle konuşurum da bir dükkanın hoşuna gidiyor adamın. Dedim bir gece seni sohbete götüreceğim, olurdu. Dedim, i̇şte geldim, geleceğim, geldim, geleceğim. Mesela 6'yı daha sonra götürmek nasip oldu. Allah razı olsun geldi. Tabi şimdi gördü böyle, kardeşler, profesörler, işçiler, profesör var, doçent var, taleme var, halk var. Ya dedi, ne yapayım, ne biçim bir şey dedi bunları, nasıl böyle... Çeşitli mesleklerde böyle toplayabildiniz falan. Kur'an etrafında toplanıyorlar falan. Çok güzel bir şey filan. Dedi, affedersin dedi. Bunun finansı. <gülüyor> maddi finansı nereden sağlanıyor? Dedim Galatasaray kulübüne kim yardım eder? Galatasaraylılar. Fenerbahçe kulübüne Fenerbahçeliler. Avcılar kulübüne avcılar. E dedim buraya da buraya gelen kişiler bakıyor ki adam buraya gelenlerden fabrikatör var tüccar var, esnaf var memur var, şu var, bu var bu adam diyor ki ben bu davaya inanıyorum bu inandığım davanın çoğalmasını, yayılmasını istiyorum nasıl yapacağız bu işi sokağın ortasında olmaz ki bu kutsi hakikatler çıkıp da sen efendim Beyazıt Meydanı'nda gelin bakalım senin kitap okuyayım Yani olmaz ancak böyle oluyor. O insanlar <gülüyor> uzatıyorlar ellerini yapıyorlar. Cami kim yapıyor? E, namaz kılanlar. Adam bayramda bir bile gitse gene daha diyor, Allah kabul etsin. verdim camiye diyor. Cami. nanallar yapıyor. <gülüyor> ha dedi doğru dedi. Doğru. Doğru ya. Adam yani bu kadar çok şeyi dahi fabrikatör türü adam düşünemiyor. Yani zannediyor ki buraya gelenler sünnet ediyiz. Ha. Hiç parasız, hiçbir geliyor. İşte herkesten geliyor böyle. öyle geliyor. İşte ya, olacak tabii. kimseden istemiyoruz da. Subhaneke, hakim. rabbil Allah bin Şeytan Rjeem. Bismillahi I mm -hmm. نَعْمٌ فْكَبِ أَعْيُنِنَا o f o Oh, fantastic. Rabbil Aizet, Elhamdülillahi salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve ve sahbihi amin Elhamdülillahi Rabbil Ey daire-i zuhur eden işleri sebeplerden zuhur eden işleri hadiseleri esvaba isnat eden gafil cahil mal sahibi Zannettin esbab sebepler mal sahibi değillerdir. Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudreti ezelidir. Onlar o sebepler ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Demek daire-i sebepler hükümetin kalem dairesi hükmündedir ki yukarıdan gelen emirlerin tebligatı o daireden yapılıyor çünkü izzet ve azamet perdeyi iktiza eder İzzet ve azamet perdeyi iktiza eder tevhid ve celal dahi şirketi reddeder tesiri esvaba vermiyor tesirleri fark edilmeyi esvaba sebeplere vermiyor evet sultan-ı ezelinin memurları vardır ama icraatçıları değillerdir saltanat ve rububiyetine ortak olsunlar, icraatçılar değillerdir. Ancak o memurların vazifesi dellanlıktır, ilancılıktır. Kudretin icraatını ilan ediyorlar. Veya o memurlar nazır müşahitlerdir ki gördükleri evamiri tekviniye karşı yaptıkları itaat ve inkıyatları ve ile istidatlarına göre bir nevi ibadet yapmış olurlar. Demek esvab, sebepler ancak ve ancak kudretin izzetini, rububiyetin haşmetini ishal ishar etmek için vaaz bir, kıs bir kısım vasıtalardır. Yoksa kudretin az ve ihtiyacı için muavenet eden yardımcı olan, o beşerin yardımcıları gibi olan yardımcıları değillerdir. Beşer sultanının memurları ise sultanların ihtiyaçlarını, ihtiyaçlarını, ve acizlerine def için, yetişemiyorlar her yere, def için tayinlerine zaruret olan, zaruret hası olan yardımcı ve ortaklarıdırlar. Binaenaleyh Allah'ın ile insanın memurları arasında münasebet yoktur. Benzerlik yoktur. Yalnız gafil ve cahil olanlar hadiselerde ve vukuattaki hikmetleri ve güzellikleri göremediklerinden Cenab-ı Hakk'tan şekva ve şikayete başlarlar. İşte o şekva ve şikayetlerin hedefini değiştirmek için esbab vaaz edilmiştir. Sebepler vaaz edilmiştir. Çünkü kusur onlardan çıkıyor. Onların kabili, kabiliyetliklerinden ileri geliyor. Bu sırla bir misali latif suretine, bir temsili maneli rivayet ediliyor. Hz. Azrail Cenab-ı Hakk'a demiş ki "Kabze Erva ervah vazifesinde ruhların alınması vazifesinde İbadın, kulların benden şekva edecekler, benden küsecekler. Cenab-ı Hak, lisan hikmetle ona demiş ki, Senin ile ibadımın ortasında, Azrail ile kulların arasında, ortasında hastalıklar perdesini, musibetler, hastalıklar perdesini bırakacağım. Ta şekvaları onlara gidip sana küsmesinler. Evet, nasıl ki hastalıklar perdedir, Ecelde tevehüm olunan fenalıklara mercidirler. Ve kabz-ı ervahta hak, hikmet, hakiki olarak hikmetle güzellik Hazreti Azrail aleyhisselamın vazifesine mütealliktir. Aynen öyle de Hazreti Azrail aleyhisselam da bir perdedir. kavze ı ervahta zahiren merhametsiz görünen ve rahmetin kemaline münasip düşmeyen bazı halata merci olmak için o memuriyete bir nazır ve kudret-i bir perdedir. Ya. Evet. İzzet ve azamet ister ki esbab sebepler perdedarı desli kudret olan aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab sebepler ellerini çeksinler tesiri hakikiden. Sübhaneke la ilmanalillâme <gülüyor> lentana inneke entel aleyh minakim Dağdır dağdır, ومن جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى وهم،, وهم لا يظلمون قل إن قُلْ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَاؤِنَا بذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت ضراحة الموت ضراحة عند الموت Vmafirla ve rahmete بعد الموت ونجات من النار ولذة النظر إلى وجه الكريم يا رب العالمين آم. إلى شرف النبي وآلِه وأصحابِه ولجميع الأنبياء والمرسلين آم. وإلى روح العلماء العاملين وإلى روح بديع الزمان صعيد النصر ذو الله تعالى وليروح واقف في هذه البلدة من الصحابة والمهاجرين، آمين. ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، آمين. آمين. ولكافة الطلبة السائنين، ولكافة أهل الإيمان أجمعين، آمين. تقبل منا دعائنا بحرمة أسرار الفاتحة والصلاة.